Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. E, öncelikle destekçimiz Sayın Mehmet Taylan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağ olsunlar. Bugün e, programda değerli bir konuğum var. Sayın Dimitri Vafiadis e, ya da Daravanoğlu diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, çok teşekkür ederim davetiniz için. Asıl ben teşekkür ederim. Ee, aslında aile kökleri Vafiyadis soyadı e, taşıyor fakat soyadı kanunundan sonra aileden büyük bir bölüm Daravan oğlu soyadını alıyor değil mi? Evet. evet. Hatırlatmış olalım. Hı -hı. Ee, değerli dinleyiciler Dimitri Vafiyadis bir elektrik mühendisi. Fakat fotoğraflarla oluşturduğu hazırladığı bir aile tarihçesi var ki müthiş. Ee, bu konuyla ilgili kendisiyle sohbet etmek istiyorum. Hatırlayacaksınız önceki programlarda aile albümlerinin ne kadar önemli olduğu üzerinde epey durmuştuk ve aile fotoğrafları eşliğinde yaratılan, yazılan aile tarihçesinin de önemine vurgu yapmıştık. Bizim ailemizin hikayesini kim ne yapsın diye düşünmeyin bu çok önemli demiştik. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Resmi tarih hiçbir zaman yeterli değildir. Tek taraflı bir bakış açısıyla üretilmiş bir tarihtir ve her zaman eksiktir. E, farklı kesimlerden insanların da kendi yaşamlarını, kendi tarihçilerini ortaya koyması e, gerekiyor. Böyle olursa zenginleşebiliriz e, ve böylece farklı bakış açılarını, farklı yaşamları ve bizi biz yapan mozaiği ancak böyle görüp anlayabiliriz. Şimdi konumuza dönmek istiyorum. Siz Vapia'diz aile albümlerinde yer alan fotoğrafları hem Instagram üzerinden hem evet. de bir site hesabından paylaştınız. Evet. Bu, bu arada dinleyicilerimize hemen aktarmış olayım. Fotoğmuz Türkiye adlı Twitter hesabından sizin sitenizin ve hesaplarınızın linkini paylaştım ve fotoğrafları da paylaştım. Buradan inceleyebilirler. Ee, siz burada paylaştığınız fotoğraflara uzun uzun açıklamalar yaparak gerek oradaki portrelerin kimlikleri üzerine gerekse o kişilerden hareketli hatıralar üzerine pek çok şey yazdınız ve zaten de devam ediyorsunuz. Evet. Ee, ben sizi ben Instagram hesabını açtığınız ilk andan itibaren takip <gülüyor> ediyorum. Çok da keyif <gülüyor> alıyorum. Ee, çok teşekkürler. Fakat bugün sizin bu tarihçiyi oluşturmak için yaptıklarınızı konuşmak istiyorum. Siz bir tarihçi değilsiniz. Nereden çıktı evet. böyle bir şey oluşturma fikri? Evet. Ve bunu sizin aklınıza düşüren neydi? Motivasyonunuz neydi? Şimdi öncelikle ilginize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani ben açıkçası takipçilerimle Instagram'da yani böyle bir temas halinde oluyorum genelde. Yani gelen herkesi tanımak istiyorum çünkü... E, bu 23 müzyum, e, e, burası bir e, elektronik müzede olsa e, aslında benim gözümde burası fiziksel bir yapı ve kapıdan e, gelen takibalar herkesle benim de benim ziyaretçim. Dolayısıyla hepsiyle e, tanışmak, bir e, temasta e, bulunmak e, benim için çok sevindirici e, ve ayrıca e, yeni insanlarla tanışmak e, bu projenin de ilerlemesi e, için son derece önemli. Lütfen şu müzenizin ismini, bu elektronik <gülüyor> müzenizin ismini küçük bir açıklamayla <gülüyor> dinleyicilerimize söylerseniz. Şimdi, şimdi aslında e, projenin ismi e, Dimitri'nin müzesi. E, Dimitri <gülüyor> e, müzyum ama e, bu tabii Türkiye'de yazım şeklinden dolayı 2003 müzyum olarak anılmaya başladı. E, diyeceksiniz niye benim e, 2003 e, aslında bir kelime oyunu var orada. Liseden e, böyle latince e, sayılarla oluşturduğumuz ismimin e, bir kısaltmasıydı bu. Zaten benim bu müze fikrinden evvel de bir blog sayfam vardı gene. Hani siz dediniz ya tarihçi değilsiniz diye yani değilim ama çocuk yaşlardan itibaren benim tarihi çok büyük bir merakım vardı. Ve e, Yunan mitolojisi, antik Yunan ve Roma tarihi üzerine hep ilgiliydim. Üniversite hmm. zamanında da 2003.com diye bir blogum vardı. E, yani bu 23 ismi de zaten e, o dönem biraz e, duyulmaya başlamıştı. Yani Çevrem zaten benim böyle yani bir yerde 2003 diye görüyorsa gerçekten birkaç tane ben farklı 2003'de gördüm. Muhtemelen Dimitri anlamına geldiğini anlayan başka Dimitri'ler de bunu kullanıyor ama e, <gülüyor> en azından web sayfası ismi olarak ben bunu e, aldım. Yani 2003 müzyum Dimitri'nin müzesi anlamına geliyor <gülüyor> e, kısaca. Ee, sorunuza dönecek olursam, evet tarihçi hı hı. değilim ee, ama dediğim gibi tarihe çok büyük bir ilgim var. Yani çocuk yaştan böyle diyeyim ben size, hani geçmişi araştırmayı ve detaylı aramayı e, çok sevdim. Yani küçük detaylar benim için e, büyük buluşlar e, olmuştur açıkçası. Yani bize okulda öğretilen tarih dersindeki küçük detayları bile ben e, hep sevmişimdir. E, yani orada mesela bir e, tarihi bir fotoğrafa bakarken, işte ne bileyim ne yemek yedikleri, ne içtikleri, ne giydikleri bu detaylar böyle esas benim ilgimi çekerdi. Hal böyle olunca da yani tarihe ilgi zaten bir bloğum var üniversite zamanında. Tabii iş hayatına girince o bloğum biraz zayıfladı. Çünkü ben o zaman üniversitedeyken daha fazla kitap okuyabiliyor, daha fazla geziyordum, bloğa yazıyordum. Ama iş hayatına girince birazcık da eve kapanma durumunda oldum. Şimdi şöyle, ben İstanbul'da yaşayan Rum, Ermeni ve İtalyan asıllı bir ailenin e, üyesiyim. E, yani bu ailenin daha fazla üyesi var mı? Var. Ama büyük bir kısmı yurt dışında yaşıyor. E, burada yaşayan e, yani en genç üyesi e, benim oğlum, e, 4 yaşında. E, ben varım, babam, e, annem ve babaannem. E, biz burada e, bu ailenin üyesi olarak yaşıyoruz. Geri kalan aile üyelerinin büyük bir kısmı e, Yunanistan e, Anakarası'nda ve adalarında. Bilmiyoruz. Belki de henüz ulaşamadık. Belki İtalya'da vardır. Belki çok enteresan başka ülkelerde de çıkabilir. Çünkü yani hakikaten şaşırıyoruz bu proje sayesinde ulaştığım insanlarla. Şimdi ailemin içerisinde de birçok hikaye ben çocukluğumdan beri bir masal gibi anlatılırdı. Yani savaşta esir düşüp kurtulan mı istersiniz? Bahçesinde goril besleyen mi istersiniz? Ee, i̇şte atları olanları mı istersiniz? Yok e, nasıl söylesem uzun gemi yolculukları, tarihi köşklerde yaşamlar mı? Yani bunlar e, zaten e, anlatılacak bir e, hikayeyken e, kaldı ki babaannemin Edirne'li bir İtalyan olduğunu ben insanlara söylediğimde e, hepsinin suratında gördüğüm soru işareti benim zaten anlatılacak bir hikayem olduğunu bana e, hatırlattı. Hı. Zaten bu yani projede zaten biraz böyle başladı. Yani anlatılacak bir hikayem var dedim. Büyük bir fotoğraf arşivim var. Anlatılacak bir hikayem var. Dedim ki ben bu 2003 Müziyüm Projesi'ne başlayayım. Bu proje üzerinde İstanbul'da yaşayan gayrimüsli Rum, Ermeni, İtalyan bir ailenin hikayesini insanlara aktarayım. Yani benim başlarkenki motivasyonum tamamen Buyur. buydu. Şahane. Peki e, nereden başladınız diye sormak istiyorum. Mesela ilk fotoğraf e, benim dikkatimi de çekti. Güzel bir fotoğraf. Stüdyo Andromeno sahip bir fotoğraf. Evet. Bunu şunun için soruyorum. Çünkü daha önceki programlarda da aile tarihi üzerine, aile adımları üzerine yaptığımız programlarda dinleyicilerimden... E, bana yazanlar oluyordu. Nasıl başlayalım? Şimdi ne yapalım? Yani böyle bir nereden başlayacağını bilememe hali e, evet. oluyor. Bunu da anlıyorum. Siz bize kendi tecrübeleriniz üzerinden nereden başladınız? Sizin izlediğiniz yol sistematiğiniz var mıydı? Yoksa ne olursa olsun bir yerden başlayın, çorap sökü gibi gider mi demeliyiz? <gülüyor> ya size şöyle söyleyeyim. Ben e, dediğiniz gibi başta e, elektrik mühendisiyim. Bizim iş hayatında da genelde projeler kervan yolda düzülüyor şekliyle ilerler. <gülüyor> Türkiye, <gülüyor> Türkiye topraklarında yaşayanların bu genel karakteri de olabilir. Aynen öyle. Birazcık da şöyle bir şey var bende. Yani aslında bu konuyla ilgili hakikaten bir sistematikler varmış. Evet benim izlediğim yol yer yer bu sistematiklere otururken aslında e, yer yerde e, oturmuyor. Yani ben size şöyle anlatayım aslında. Şimdi benim en büyük şansım bu konuda ailemin büyük bir fotoğraf arşivinin olması. Yani e, ben henüz projemde e, renkli fotoğraflara geçmedim. Yani 1960'ların sonundan 70'lerden günümüze kadar e, çok büyük bir arşiv var gerçekten. Onları henüz e, saklıyorum. E, 1900 80'lü yıllardan 1960'ların ortasına kadar olan siyah-beyaz kısımla ilk etapta ilerliyorum. Ama ben bu yola başlamadan evvel aslında bir aile ağacı oluşturdum. Hmm, yani e, kendimden başladım. Yani aileye sonra sonra yani e, babam, dedem. Deryemin babası, e, ulaşabildiğimiz isimlere kadar e, ulaştım. Bu arada bu proje'nin hazırlık e, süreci yani aslında web sayfası ve Instagram hesabı 2018'de ama e, çok daha evvelden bunun hazırlıkları başladı. Yani hmm. size şöyle söyleyeyim, aslında E devletteki e, soy küçük e, şey daha çıkmamıştı o dönem. Hmm. E, biz ona e, girdiğimizde orayı şey yaptık, doğruladık. Yani evet, elde devleti doğru gözüküyor dedik. Hı hı. Çünkü biz zaten bu bilgilerin büyük bir kısmını babamla, babaannemle, e, işte o zaman e, hayatta olanlarla hepsiyle oturduk, çıkardık, isimlerini yazdık. E tabii burada eksikler ne vardı? Mesela çoğu ölüm yılını hatırlıyordu ama doğum yılını mesela hatırlayamıyorduk insanların. O da ne olmuş mesela? Babam, e, dedesinin doğduğu yılı biliyor ama mesela doğum tarihini bilmiyor. ve mesela e, başka nüfus kayıtlarından e, ulaştık. E, derken bir aile ağacı e, oluştu büyümeye başladı. Daha sonra bu aile ağacına biz fotoğrafları e, oturtmak istedik. Yani ben bu fotoğrafları de topladım. Evdeki hepsini e, aile aile yıl yıl ayırdım. İlk başta şöyle bir hata yapacaktım e, ki fotoğraf e, çılıkla uğraşan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine durdum. Ben bunları az kalsın yapışkanlı bir fotoğraf albümüne yapıştıracaktım. Dedi aman abi 100 yıllık fotoğraflar bunu yapma. E, bana özel fotoğraf kılıflarından bahsetti PVC içermeyen. E, o zaman ben Türkiye'de bunları bulamadım açıkçası. İşte, e, Amazon üzerinden sipariş ettim geldi yüzlerce sipariş ettim. Hepsini teker teker kılıfladım. Hepsini teker teker tarayıp. Dijitale aktardım. Yani olası bir felaket durumunda en azından fotoğrafları bir korumaya aldım. Fotoğraftakilerin kimler... Ya bu arada dediğim gibi yani hani, e, böyle bir şey yapmam gerektiğini işte dedim, kervan yolda düzülüyor. Yani olaya başlayınca öğrenmeye e, başladım. Fotoğraftakilerin kimler olduklarını da e, aile büyüklerim ile belirledim. Yani babamın e, aslında yani iyi bir hafızası var. ve de babamın e, babannesiyle çok fazla zaman geçirmiş olması aslında onu e, daha geçmişe e, götürebiliyor. Şöyle çünkü babam babaannesiyle büyümüş. Babaannesinin anıları kendisine yerleşmiş. Devrolmuş. Çok güzel. Devrolmuş aynen. Bu büyük bir avantaj çünkü e, babam e, babaannesinin çocukluğundan bahsedebiliyor bana. Çünkü kendisi işte e, 16-17 yaşındayken babaannesinden bu anıları dinlemiş. Ahane. zaten şöyle söyleyeyim o demin bahsettiğim mesela bahçedeki goril hikayesi ortaköydeki Köy'deki işte Alman kohun bahçesindeki av köşkü yani bu tarz değişik hikayeler aslında dedemin çocukluğundan kalma ama babaannesiyle zaman geçiren bir torun olduğu için bu hikayelerin hepsini ezbere biliyor. Gene babaannemle bu fotoğrafları oturduk teker teker inceledik işte kim kimdir isimleri, fotoğraf çekilen yer o fotoğraf o günü niye çekildi ne amaçla çekildi? Özel bir gün müydü? Değil miydi? Arkasında bir not yazıyorsa o not ne açıklıyor? Bunları teker teker e, inceledim. E, şimdi ben bir de böyle bir proje yapacak mısın aslında? Benim bir e, yol haritası çıkarmam gerekiyordu. Çünkü şimdi insanlar bu projelere, e, böyle bir projeye girişmek istemeyebiliyor. Çünkü herkes e, ailesini bu şekilde açmak istemeyebiliyor. Ama ben hep şunu söylüyorum, yani böyle bir e, açmak istemeseler bile Aile tarihlerini kayıt altına alsınlar, evde bir defterde veya dijital bir dosyada saklasınlar, gelecek kuşaklarına bıraksınlar. Ben bunu dijitale açmak istediğim için şöyle bir yol belirledim. Bir aileyi projemin merkezine almak istedim. Bu aileyi projemin merkezine alıp diğer ailelerin, sonradan aileye eklenen aileleri de bunların etrafına... Bir, e, ö ördüm ailem. E, bu seçtiğim aile de yani en çok hikayeye sahip olan aileden ilerleyerekten ve Ayuray'tan benim baba tarafından dolayı Vafyadis ailesini seçtim. Diyeceksiniz o ilk fotoğrafı göre seçtim? Vafyadis ailesinin o dönem elimdeki en eski aile fotoğrafı olması için seçtim ki orada anne, baba, çocuk gözüküyor. İşte Aleko Vafyadis şurada doğdu bu yılda. Hürmüz Vafyadis. Şurada doğdu bu yılda, buradan geldi. Aşan mı gördü can, burada doğdu, buradan geldi şeklinde e, bir örgü kurup daha sonra bu insanların annesi babası, kimlerle evlendikleri hayat hikayelerini daha rahat kurabilmem için böyle bir yol izledim. Şöyle, e, bu işe başlamak isteyenlere şöyle bir tavsiye verebilirim. Fotoğrafları öncelikle koruma altına alsınlar e, ve dijitale aktarsınlar. Mümkünse dönem dönem ayırsınlar. Kendi hatırladıkları dönemi çok da ertelemeden en sona bıraksınlar. Yani ben öyle yaptım. Çünkü ben şöyle söyleyeyim size. 84 doğumluyum. 90 sonrası çekilen bütün fotoğraflardaki herkesi yerleri çok mutlu hatırlayabiliyorum. Hı -hı. Ama şöyle söyleyeyim. Yani elimdeki 1950'lerden, 40'lardan kalma fotoğrafları da ki yaşayanların e, yarın ne olacağı belli değil açıkçası. E, dolayısıyla o fotoğraflara e, önceliklerdim. Hani e, bu işe soyunacaklara da e, yani tavsiyem budur. E, fotoğrafta yaşayanlara mutlaka ulaşsınlar. E, ve e, hani dediğim gibi nerede çekildi, kim kimde, neden çekildi bunu bir not etsinler. Ve e, eğer dijital ortama aktarırlarsa ki mutlaka aktarsınlar. Ben şöyle bir yol izledim. fotoğraflarıma kendi dilimde bir kod verdim. Ee, bu kod dilinde şöyle yani yılı koydum, fotoğrafın çekildiği yere bir kısaltma koydum. Fotoğrafların her birini kodladım. Bir Excel dosyası oluşturdum. Bu Excel dosyasında e, fotoğrafın çekildiği yer, yıl, fotoğrafta kimler var, fotoğraf hakkında önemli bir olay. 5-6 tane sütun açtım. Excel dosyasına bunları e, girdim. Kendimi öyle bir arşiv oluşturdum. Hani de dedim ya, e, projeyi böyle dijitale aktarmak istemeseler bile kendi fotoğraflarını bu şekilde kayıt altına alabilirler diye düşünüyorum. Bu arada e, aslında internette uygulamalar da var. Mesela işte My Heritage olsun, Ancestry olsun, e, aile ağacı, e, soy bilimi web sayfaları var. Bunların da ücretsiz olarak aslında oluşturdukları bir, e, şöyle, bir database var aslında. Yani oraya dedesinin ismini, doğum tarihini, yılını girip dedesinin fotoğraflarını oraya yükleyebiliyor. Ama dedim ya belki çok fazla dijital aktarmak istemeyebilir insanlar. Bu yüzden kendi evlerinde <gülüyor> bu şekilde muhafaza edebilirler diye düşünüyorum. Unutmasınlar e, her ailenin bir müzesi vardır ve onlar da bu müzeye sahip çıksınlar. Çok e, güzel bitirdiğiniz vurgulu bir cümleyle ben hep söylüyorum bunu da her programda yeri geldikçe. E, gerçekten çok önemli. E, belki sizin kadar geriye de gidemeyebilirler. Hiç önemli değil ama bir yerden başlasınlar. Evet. En azından torunlarına da kalacak olsa o kadar kıymetli ki e, evet. çok önemli. En eski fotoğraf illa ki bir tane fotoğraf vardır. En kötü ihtimal dün çekilmiş bir fotoğraftan bile başlayabilirler. Hiç fotoğrafları yoksa bile. Aynı şekilde düşünün. Evet. evet bir yerden başlamak e, kah geriye giderek, kah ileriye giderek mutlaka bir örgü bulacaklardır. E, siz Bafiyadis ailesini yazdınız ama evlilik yoluyla girenler de tabii bu ailenin bir parçası olarak yer aldı. İşte çekildiği gün ee, ve yerle ilgili bilgileri de e, toparlıyorsunuz ee, ve aile üyesi olmasa bile eğer o fotoğrafta yer alıyorsa ve bilgiye de sahipseniz onu da paylaşıyorsunuz. Arkadaş mıydı? Hı. Ne için oradaydı? Yani bunlar da güzel tatlı bir e, hikaye oluşturuyor. E, hatta konuyu her yöne e, götürebiliriz. İşte babaanneniz varsa babaannenizin en iyi bildiği yemek ya da en sevdiği yemek neydi? Yani onun da tarifiyle e, yazsanız o bile bir kayıt. Çünkü <gülüyor> o yemeğe nasıl bir isim vermişti? Bunların hepsi evet. yaşamın ve tarihin içinden parçalar. Şimdi böyle bir işe soyunmak ve bu yolda olmak size ne kazandırdı? Başlangıçta <gülüyor> mesela öngördükleriniz neydi? Ya da hiç aklınıza gelmeyen, size yeni bir bakış açısı getiren... Yeni yaklaşımlara iten durumlar, noktalar oldu mu? Bu arada vaktimiz de son derece azalmış. Okay. Aslında size de sormak istediğim o kadar çok şey var ki belki ikinci bir programa taşır mıyız diye bir an aklımdan geçti. Dilerseniz hmm. uygundur benim için. Aslında bu proje ilk başladığımda e, ailem hakkında detayları paylaşmayı düşünüyordum sadece. Yani biz 880'li yıllarda bizimkiler İstanbul'a neden geldi? İşte Edirne'de Pallermalı İtalyan ailesinin ne işi vardı? İşte Hürmüz Vafiades'in ilginç yaşamı, bağımın piyano yolculuğu gibi... Ama zaman içerisinde proje bir aile hikayesi üzerinden aslında kenti, dönemi, ülkeyi hatta dünyayı inceleyen bir mikro tarih projesine evrildi. Mesela şu an aile hikayelerini anlattığım kadar aslında aile arşivinden hareketle bir kentin dönemini de anlatıyorum web sayfasında. Evet. Arşivleri inceliyorum, sözü, tarihi, yazılı kaynaklarda arıyorum. Yani bu projenin şu an geldiği nokta bu. Yani web sayfamıza bakarsanız Mimar Kemalettin'den Börd Lanchester'a, Camgöz Geri'den Garabet Şahinyan'a, Arpina Herliyan'dan Parvitiç'e kadar bir sürü isme ulaşabilirsiniz. Ee, ve gene işte Paris'ten Atina'ya, Rotterdam'dan Bursa'ya kadar da birçok şehir ismine e, ulaşabiliyorsunuz. İşte projenin günün müze kadar gelirken ki bu e, önemli kılımında aslında sizin sorunuzun cevabı yatıyor. Yani bu yolda olmak bana ne kattı? Yani bu yolda olmak bana her şeyden önce çok önemli, çok kıymetli tanışıklıklar kattı. Ve fotoğraflara sadece dedemin fotoğrafı diye bakmamayı ve daha detaylı incelemem gerektiği fikrini de kazandırdı. Şöyle söyleyeyim, projemin daha çok başındaydım ki henüz 3-4 tane fotoğraf paylaşmıştım. Sayın Adem Köşk'e ulaştı bana. Dedi ki ilk paylaştığınız fotoğraf dedi bir Andromino Stüdyosu fotoğrafı dedi. Benim o dönem Andromino Stüdyosu'dan haberim yok. Yani şöyle söyleyeyim ne foto yeni dünya ne foto galda. Çünkü ben fotoğraf koleksiyoneri değilim. Yani aslında insanlar biraz öyle zannediyordu beni ama ben tamamen aile arşivimi tutuyordum elimde. Ee, Adem Bey fotoğrafı gördü, ilgi çekici buldu. Dedi ki ben bunu Andromino üzerine yazdığım kitabımda paylaşmak isterim. Gittim kendisiyle görüştüm. Kendisi bana fotoğrafın bu stüdyodan olduğunu e, ...kanıtladı. Çünkü o fotoğrafın altında... ...damga yoktu. Daha sonradan baktık ki... ...benim diğer fotoğrafların altında Androminoz damgası da... E, ...var aslında. E, kendisi bunu bana gösterince... ...benim biraz da ufkum açıldı aslında. Bu sefer bütün fotoğrafların... E, ...nerede çekildiğine bakmaya başladım ve... E, ...günün sonunda foto Galatasaray... ...foto Yeni Dünya, e, foto Cumhuriyet... ...foto Palas, e, foto Saray... Yani ...bizim aile üyeleri bu stüdyoların hepsini... ...bir örnek kez e, en azından... ...bir girmiş çıkmış... <gülüyor> ee, öyle olunca tabii yani ben bunları da araştırmaya başladım. Yani ne oldu? Aslında İstanbul'da Beyoğlu'ndaki fotoğrafları da araştırmaya başladım. Ve bunu web sayfamda e, yazdım. Gene sosyal medya üzerinde birçok önemli hesap yöneticisiyle tanıştım. Yani şimdi tek resimlerini veremeyeceğim. Çünkü birini söylüyorum, birini unuturum. E, kırgınlık olmasın. Ama şu an dinliyorlarsa hepsi kendilerinden bahsettiğimi anlar. E, onların fotoğrafları yaptığı yorumlar sadece kişi bazlı bakmamam gerektiğini de bana gösterdi o dönem çünkü bir fotoğrafa bakarken onlar arkadaki bir yapının işte Dikranyen Efendi yalısı olduğunu e, veya işte oranın eski bir ordu evi olduğunu ama artık orada bulunmadığı detaylarını derince ben o zaman fotoğrafa e, biraz daha farklı bakmaya başladım. Yani arkasında geçen, yoldan geçen bir insanın bile kıyafetine e, bakmaya başladım. Hal böyle olunca da benim projem e, bir aile hikayesinden ziyade şu anki e, halini aldı diyebilirim. Şahane ellerimize sağlık. Dinleyicilerimiz de zevkle takip edecektir sizi. Çok ilham verici, en baştan beri çok o, e, önemsediğim bir konu olduğu için e, çok o, sevindim böyle bir örnek olmasına. E, tamam. Örnek de e, başarılı bir örnek olarak da e, herkesin önünde duruyor. E, yöntemlerinizi bizlerle paylaştınız, fikirlerinizi paylaştınız. Ben minnettarım katıldığınız için. Vaktimiz uçtu gitti. Çok çabuk geçti. Hakikaten. Peri oluyor. Hep e, aynı hissi taşıyorum. <gülüyor> Ee, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, teşekkür e, teşekkür ederim, için çok teşekkür ederim sağ olun değerli dinleyiciler programımızın sona geldik bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın foto müze fotoğrafın derinlerine yolculuk hazırlayan ve sunan gülderen bölüm